Elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Namaz kılarken sureleri sesli okumak zorunda mıyız? Ezan okunurken müezzinle ezanı söylememiz gerekir mi diye bir soru sormuş kardeşimiz. Namaz kılarken ses e, sureleri mırıldanarak okumak, yani o da e, münferit olarak kıldığımız namazlarda, yani imama tabi değilsek, eğer imama tabi isek zaten imamın sesli okuduğu yerde imamı dinleriz. E, sessiz okuduğu yerlerde de kendimiz okuruz. Ancak münferit olarak kılıdığımız namazlarda namazı e, böyle mırıldanarak en azından kendimiz işitecek kadar. Eğer kendimizi işitecek kadar okumuyorsak bile ey biriyle konuşur gibi tabiri caizse ne yapmak lazım? Yani böyle dudaklarımızla e, okumamız gerekmektedir. Asıl olan kişinin kendi işiteceği şekilde okumasıdır. Yani e, doğru olanı budur ki o zaman kişi namazda huşuyu yakalayabilir. E, ezan okunurken müezzinle ezanı söylememiz evet Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir hadiste buyuruyor ki e, müezzin ezanı okuduğu zaman siz de onunla beraber tekrar ediniz. Mesel Allah-u Ekber, Allah-u Ekber dediği yerde Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diyeceğiz. Eşhedü anna İlahe İllallah dediği yerde, eşhedü anna İlahe İllallah. Eşhedü anna Muhammeden Resulullah dediği yerde de diyeceğiz ki Eşhedü anna Muhammeden Resulullah, eşhedü anna İlahe İllallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve Resuluhu radıyetü billahi rabben ve ibn Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyeh ve bil islami dineh Ondan sonra hayyı ala s dediği yerde hayyı ala s ya da la havle ve la kuvvete illa billah. Allahu Ekber dediği yerde, Allahu Ekber, la ilaha illallah dediği yerde, la ilaha illallah aleyhissalatu vesselam bunu teşvik etmiş ve ezanı hem dinlememizi hem de müezzinle beraber tekrar etmemizi emir buyurmuştur. Ve hâdâ vallâhu âlem ve sallallâhu ala nebine Muhammedin ve alâli Muhammed.